Beş şeyden birini kim yaparsa, Allah'tan garantisi olur. Bunlar, hasta ziyareti, cenazeyi uğurlama, savaşa çıkma, emirlere saygılı davranma, ziyaret etme veya evinde oturup insanlara zarar vermemek ve insanlardan zarar görmemektir. İmam Ahmet Emir de diğer Müslümanlar gibi sıradan bir insandır. Şeriatın saygı noktasında emire bir ayrıcılık getirmesi,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 ''Ben hastalandığımda bana şifa veren de O'dur.'' Şuara Suresi 78 ve 80. Ayetler İbrahim, beni hastalandırdığında demeyi bile Rabbine karşı gösterilmesi gereken edebe aykırı görüyor ve hastalığı tamamen kendi acizetinden kaynaklanan bir durum gibi görerek, ''Ben hastalandığımda.'' diyor. Allah'ın kendisini amansız bir hastalıkla imtihana tabi tuttuğu Eyyub aleyhisselamsa,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 Fakat burada birkaçını zikretmek yeterli olacaktır. İmran bin Husayn radıyallahu an diyor ki, Vallahi ben Resulullah'a sağ elimle beyat ettiğimden bu yana, aynı elimle Zekerim'e dokunmuş değilim. Ali radıyallahu an Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kızıyla evli olduğundan dolayı, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem mezi akıntısı hakkında soru sorması için kendisini gidememiş ve sorması için,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 İşte bunun örneklerinden bazıları. Ömer halife olduğu dönemde, kendisinden yaş olarak çok büyük olmasına ve o dönem kendi tebaasından bir tebaa olmasına rağmen, Usame bin Zeyd'i radiyallahu an her gördüğünde onu, Esselamu aleyke ya emiri, selam sana ey emirim, komutanım diyerek selamlardı. Usame'nin bu sözlere karşı mahcubiyetini fark ettiğinde ise, ona şöyle demişti, Şüphesiz ki sen,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 Allah'ın rahmet ettikleri müstesna, bu mirası boş işler olarak görmektedir. Onlar bu mirase gerektiği gibi davranarak, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, kafirlere karşı şedid, birbirlerine karşı ise merhametlidirler. Ayetinin nasıl anlaşılması ve yaşanması gerektiğini bize göstermişlerdir. Biraz olsun bunlara kulak verelim. İmam Şafii, İmam Malik'in rahimehullah talebesidir. Şöyle der, Ben Malik'in huzurundayken, Muvatta'nın yaptıklarını öyle bir şekilde çevirirdim ki, Hışırtısı Malik'i rahatsız etmesin. İmam Şafii, bu edebi İmam Malik'ten öğrenmiştir. Ey ilim meclislerinde bulunan Müslümanlar! Selefin yaptıklarına kulak verin ve bunlardan ders çıkarın. Bugün bir İmam Şafii'nin olmamasının sebebini,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 Süfyanı Sevri, İmam Evzai'yi rahmehullah gördüğü zaman, hemen koşarak atının yollarından tutar ve ''Ey gençler, yol verin ki şeyhimizi geçirelim.'' derdi. İmam Ahmet rahmehullah, bir gün mescitte duvara sırtını yaslamışken İbrahim bin Tahmâ'nın rahmehullah adı zikrediliyor. Bunun üzerine İmam Ahmet hemen toparlanıyor ve ''Salihlerin isimlerinin zikredildiği yerde yaslanmak olmaz.'' diyor. İmam Müslim, İmam Buhari'yi rahmeullah gördüğünde, hemen onun ellerine kapanıp öpüyor ve, Ey muhaddislerin efendisi, ey üstadların üstadı, ey illetler ilminin piri, bırak da ayaklarını öpeyim, diyordu. Tasavvufta var olan saygı anlayışıyla, İslam'da var olan ve örneklerini zikrettiğimiz saygı anlayışı arasında fark vardır. Tasavvufun saygı anlayışı,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 Resulullah'a anlaşma yapması için elçiler gönderiyorlardı. Elçilerden birisi, Resulullah'ın yanından döndükten sonra, Mekke'de onu karşılayan müşriklere şöyle demişti. ''Bilirsiniz ki ben, birçok devlet başkanını ziyaret ettim. Rum Kayseri, Fars Kisrası, Habeş Necaşisi'nin huzurunda elçi olarak bulundum. Yemin ederim ki, Müslümanların Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmet,